bir her namazın ardından tezbihatı çekmek her namazın ardından tezbihatlarımızı çekmemiz evet. dedi ki işte tezbihatlarını çeken kişi Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor farz namazından sonra 33 kere subhanallah 33 kere, kere Allah-u Ekber sonunda la ilahe illallah vahde ve la şerike la ilahe ve la ilahe illallah ve la ilahe ve la ilahe illallah ve la ilahe illallah ve la derse denizin köpükleri kadar dahi olsa günahları affedilir diyor çok büyük bir fazla. Namazına kısmet Tesbihat. E, akşam namazlarında. E, tabi ayetler kursi, kulallahu hadd, kulauzu bırabı felak, kulauzu bırabı okunuyordu. Sabah ve akşamda üç kere kulallahu hadd, üç kere kulauzu bırabı felak, üç kere kulauzu bırabı okunuyor. Bu hani tesbihat yapıldığı zaman bu sureler okunuyor. Yani tesbihat yapmak, her farz evet. namazın ardından tesbihat yapmak. Peki, İkinci sünnet. En az 2 rekat dahi olsa kuşluk namazını kılmak, 2-4-6-8 rekata kadar kuşluk namazını kılmak. O da sabah namazından 20 dakika sonra başlıyor, 25 dakika sonra öğle namazına 20-25 dakika kalaya kadar kuşluk namazı. Ee, o da 360 sadakaya tekabül ettiğini, sanki 360 belki milyon vermiş gibi öyle bir sadaka yani sayılıyorum mümin için. Onu yapacaktık inşallah. Üçüncüsü yüz defa, her gün yüz defa Estağfirullah. Estağfirullah ya da Estağfirullah'l-Azim ve etubu ileyhi. Estağfirullah'l-Azim ve etubu ileyhi. Yani hem ona tövbe ederim hem de ondan bağışlarımla dilerim diye Resulullah M. sallallahu aleyhi ve bir hadisinde diyor ben günde yetmiş defa Allah'a istiğfarda bulunuyorum. Bir hadisinde de ben yüz defa Allah'a Tövbe eder ve istifarda bulunalım diyor. Biz dedik 100 defa istiğfar çekeceğiz inşallah. Estağfirullah el-Azim. Ya da estağfirullah el-Azim ve etubu ile 100 defa. Üçüncü sünnet. Dörtüncü sünnet. Her gün sabah namazından sonra ve akşam namazından önce ya da akşam namazından sonra Subhanallah ve bihamdi demek. Yüzler defa. Subhanallah ve bihamdi yüz defa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, onu söylemiş miyim? Ha. Tamam onu da inşallah. Her sabah tamam ha. namazından ve e, akşam namazından söylemiyorum. Ha, her sabah namazından ve akşam namazından sonra ve de önce. Evet. Yani sabahladığımız Güzel. ve akşamladığımız zaman. <gülüyor> Yüz tamam. defa tamam. Sübhanullahi ve bihamdihi. Yani mümkün oldukça parmaklarımızı da sayalım, eğer parmaklarımızda sayamadık, şaşırdık. Yani bir tesbih de bulunmakta da inşallah bir beis olmaz. O tezbihi sünnet niyetiyle vesair gibi kullanmayacağız. Yaymak amacıyla da olmayacak. Bu sadece bize özel bu zikrimiz için olacak ya da kendi parmaklarımızla sayabilirsek inşallah Hı. daha güzel olur yani. Hocam Yoku Kadir'in fotoğraflarını çekmişler internette. Ha. Buraya takalım. İridin kocaman tesbih, birisi altına mut düşmüş. Yani hani bir at işte tesbih taşımak var. kocaman bakın dilinde tesbih var. Ne kadar da yakışmış. Yoku yani. Kadir'in dilinde tesbih, tesbih var yani hocam gördün mü? Şimdi tesbihen bazı deliller var, ona işaret eden deliller var. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullanmış mı? Kullanmamış. Kendisi parmaklarıyla iş görüyordu. Fakat gören sahabeleri de nehyetmemiş. Yani bazı sahabelerin hurma çekirdeklerini böyle hani şey yaptıklarını, tezcih gibi kullandıklarını veya taşları toplayıp kendilerinin sayı için böyle kullandıklarını görmüş, Resulullah sallallahu bir şey dememiş. Çok delil var yani bu konuda. Bu da gösterir ki yani, bir sakıncası inşallah yok. Tabi bunu illa bir daat, illa bir, bir olay yapmaya gerek yok. Bazıları aşırı gidiyorlar, karşı tarafı şey yapıyorlar, bazıları da iyice coğutuyorlar. Yani ne o ne o? Kişi kullanmasa daha da güzel olur. Kullanacak olsa da sünnet kasıtıyla bir ibadettir, bir takarruhtur vesaire gibi değil de, sadece bir alettir yani, benim tezbihimi sayması için bir alettir gibi. Nasıl hüperlerle mesela namazda yükseltiliyorsa o da böyle hani saymak için bir alet olarak görecek. Kullanmasında <gülüyor> <gülüyor> inşallah bir şey sorun yani. Hocam bize yatmadan önce Evet. İşte, yatmadan önce yine tesbihat çekmek. 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere Allahu ekber. Bu farklı. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 defa Allahu ekber tezbihatını çektikten sonra La ilahe illallah vehdahu la şerike la lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir demek aynı zamanda e, ayetel kürsi üç kere kul huve allahu vehad üç kere kul audu bir rabbil felak üç kere kul audu bir rabbil naz surelerini okuyarak elimize üsleyip bütün vücudumuza sürmemiz nedir? Bu yapmadım, değil mi? He, bunu o da inşallah da yapalım. Mi, Uy, uyumadan önce hani? Şey, saracağız, saracağız. O namazlarda da geçelim mi? He, o, o şey namazlarda yok. Sadece, Sadece okuma namazlardan sonra yok, yok. okuma evet. ama uyumadan önce ellerimize üfleyip ne yapıyoruz? Hı. Vücudumuza sürüyoruz. Böyle vücudun ulaştığı yere kadar böyle sürüyoruz. Ve sünnet olan sağ tarafı dönüp böyle elimizi de böyle yok. koyup. Yani, yani uyumak. Hatta e, şöyle de deniyor, hani en azından kişiden ki rahat edemiyor uyuyamıyor ya, en azından 2-3 evet. dakika böyle hani sağ tarafına döner, evet. sünneti en azından yerine getirmiş olur, 2 dakika sonra da ne yapar? Sonuna döner. Mesela, en azından bu şekil üzere hani, sanki bak uykumuz bile ibadet oluyor, her bir eylemimiz ibadete dönüşüyor, bir sünneti ihya etmiş oluyor, Zamanla alışıyor adet haline gelir yani evet. Bu haftaki inşallah yapacağımız sünnet inşallah üstünde duracağımız sünnet Uyumadan önce abdest almak Uyumadan önce abdest almak ve Abdestli bir şekilde uyumak İnşallah bunu da adet edinelim. Ben bir zaman adet edinmiştim. Sonra ara geçti. Şeytan böyle kandırıyor Özellikle Kış dönemleri falan. Yani böyle böyle nefis gidip geliyor inşallah. Ben de artık nefsime ahdedeceğim böyle dizginleyeceğim. İnşallah siz de bu noktada dizginleyiniz. Yok <gülüyor>